Birkaç izleyicimiz birden aynı anda atmışlar. Mehir hakkında bilgi isterler. Evet. Mehir, evlenecek olan erkeğin, erkeğin evleneceği kadına, evleneceği kadına vermeyi taahhüt ettiği, belli bir meblağın adıdır. Belli bir meblağın adıdır. Bu meblağı kim belirleyecek? Evlenecek eşler belirleyecekler. Evet. Evlenecek, eşler belirleyecek. Hanefi mezhebinde, Hanefi mezhebinde, bunun asgari hattı vardır. Ama azami hattı yoktur. Tamamıyla eşlere bırakılmıştır. Asgari hattı 10 dirhem. 10 dirhem. Yani bugünkü manada 2 koyun bedeli. Asgari hattı 10 dirhem. 2 koyun bedelidir. Üstü, üstü taraflar belirleyecek. Kadın teklif edecek, erkek kabul edecek. Kabul ettikten sonra, işte akitte de bunu Söylerlerse buna mehri müsemma diyoruz. Yani tarafların adını koydukları, isimlendirdikleri mehirdir. Ve hanımefendinin malı olur mehir. Yani, yani. erkek mehri ben verdim evlendikten sonra nasıl olsa e, bu parayı ben verdiğime göre deyip ona el koyamaz. Kadının rızası olmadan da onu hiçbir şekilde borç olarak alsa bile harcayamaz. zimmetine geçilemez, harcayamaz. Peki babası harcayabilir mi? Hayır. Mehir babanın hakkı değildir, hanımefendinin hakkıdır. Dolayısıyla hanımefendi yetkilidir. İster onu alır, çok bir meblağsa ticarette kullanır. İster kocasına hediye eder, ister babasına hediye isterse İsterse sadaka olarak verir. Ama her halükarda evlenen çiftlerin mehri belirlemeleri uygun Belirlemeler Belirlemelerse o zaman da bu hanımefendinin emsalinde kendi babasının birinci derecedi akrabalarının kadınlarından evlenen kadınlara bakarız. Onların mehirleri neyse ona uygun bir mehir takdir ederiz ki buna da mehri misil deriz. Evet. Mehri misil deniriz. Kadın mehrini almış ise evlilikte problem yok. Diyelim ki almadı. Eşlerden birisi öldü. Erkek öldü. Değil mi? Erkek öldüğü vakitte daha malı taksim edilmezden önce hanımefendinin mehir hakkı çıkartıldı ve verilir. Evet hanımefendi. Niye bu önemli? Çünkü kadının hakkıdır. Güvencesidir. Güvencesidir, hakkıdır. Yeni hayata hazırlanması için ona bir nevi mali garantidir. Evet. Veya boşanma oldu ama boşanma olana kadar da konuştukları mihir verilmemiş, ödenmemiş. O zaman onu ne yapar? Peşin olarak öder. Ondan sonra ayrılırlar. Evet. Mehir maldır. Dolayısıyla ibadet cinsinden olmaz. Mesela Günümüzde bazı hanımefendiler, bazı kızlarımızın nikahına gidiyoruz. Benim kendi talebelerimin nikahına gidiyorum bazen. Diyorlar ki, hocam diyorlar, acaba İmam Şafii Hazretleri'nin görüşünü alsak da ümre talebinde bulunsak? Diyorum ki yok. Yok. Evet İmam Şafii Hazretleri'ne amenna saygımız var. Ayağının turabı oluruz. Büyük bir müştehittir. şafatına umarız. Cenab-ı Hak onun şefaatini ailesin. etsin. Ancak bu konuda sizin için Allah'ın verdiği bir güvence olduğundan da Hanefi mezhebiyle amel edin, mal belirlen. ümrene kadara gidiliyor diyelim 10 bin lira. Diyelim ki benim mehrim 10 bin liradır. İstiyorsan sonra git. Evet, o istiyorsan sonra git. O nedenle mehir mal cinsinden olan bir şey olmalıdır. Para olabilir, tarla olabilir veya mal olan herhangi bir şey olabilir.